Ana. Evvel zaman içinde köyde yaşayan dul bir kadın vardı. İki kızı vardı. Büyük kızının adı Stella'ydı. Stella çok iyi kalpli ve çalışkandı. Küçük kızı Bella ise nezaketsiz ve tembeldi. Ama kadın küçük kızını daha çok seviyordu. Çünkü o öz kızıydı. Büyük olan onun üvey kızıydı. Bu nedenle Stella'ya tüm gün evde köle muamelesi yapıyordu. Stella, şu işleri bitir hemen. Daha çıkıp ip eğireceksin. Bella, buraya geleceksin. Karnın açılmıştır. Bir şeyler ye. Stella çabucak ev işlerini bitirdi ve ip eğirmeye dışarı çıktı. Her gün üvey annesi onu köydeki kuyunun yanına ip eğirmeye gönderiyordu. O da parmakları kanayana dek ip eğiriyordu. Bir kuyunun yanında yaşayan bir papağan vardı. Stella ip eğirirken bir yandan da onunla konuşuyordu. Bir gün ip eğirirken parmakları kanamaya başladı ve eğirtecine damladı. Yıkamak için eğirteci kuyunun kenarına koydu. Kuyudan su çekerken eğirtec kuyuya düştü. Hayır! Olamaz, eğirtec kuyuya düştü. Ne yapacağım? Annem bunu öğrenirse küplere binecek. Sella çok çaba harcadı ama Eğirteci oradan çıkaramadı. Eve koştu ve Üvey annesine şöyle dedi. Anne, Eğirteç bir anda kuyuya düştü. Neden Eğirteç yerine sen kuyuya düşmedin sanki? Şimdi başka Eğirteci nereden bulacağım? Git onu kuyudan çıkar. Sakın Eğirteç olmadan da eve döneyim de mi? Tamam mı? Ağlamaya başlayan Sella kuyuya döndü. Eğirteci kuyudan çıkarmak için zaten aklına gelen bir şeyi denemişti. Bütün yolları tüketen Stella, sonunda kuyuya atladı. Gözlerini açtığında kendini çimenli bir alanda buldu. Güneş tepede parlıyordu ve her yerde güzel çiçekler vardı. Neredeyim ben? Ne kadar güzel bir yer! Ne güzel bir koku bu böyle! Stella biraz yürüdü ve uzakta bir fırın gördü. Fırında ekmek somunları vardı. Somunlar ona sesleniyordu. Sanki burası büyülü bir yer gibiydi. Çıkar bizi, çıkar bizi, yoksa yanacağız. Uzun zamandır fırında pişiyoruz. Biri bizi çıkarsın. Stella somunların sesini duydu ve onları fırından aldı. Teşekkürler. Stella biraz daha ilerledi ve bir elma ağacı gördü. Ve ağaç da onunla konuşuyordu. Elmalarımın hepsi olgun. Lütfen biri elmalarımı toplayıp yesin yoksa hepsi çürüyecek. Stella ağacın konuştuğunu duydu ve ağacın acısına katlanamadı. Ağacı sallamaya başlar başlamaz, elmalar yağmur gibi yere düşmeye başladı. Sella son elma yere düşene dek ağacı salladı. Sonra elmaların hepsini bir yana topladı ve oradan uzaklaştı. Yürümeye devam ederken bir kulübeye rastladı. Orada yaşlı bir kadın gördü. Kadının dişleri öyle korkunçtu ki Stella korktu ve oradan kaçmak için arkasını dönünce yaşlı kadın ona seslendi. Sakın benden korkma çocuğu eğer evime iyi bakarsan burada kalabilirsin. Sana her şeyi sunarım, her şeyi. Bunun karşılığında sadece her gün yatağımı yapman, tüylerle kaplaman gerekiyor. Aynı kar yağınca yerler karla kaplandığında olduğu gibi. Evet, herkes bana Hole Ana der. Hole Ana Öyle sevgi dolu konuştu ki, Stella onun yanında kalmayı kabul etti. Stella eve çok iyi baktı ve her gün Hola Ana'nın yatağını aynen istediği gibi yaptı. Hola Ana, Stella'yı çok sevmişti. Ona güzel yiyecekler hazırlıyordu. Stella bir süre orada kaldı ama sonra evini özlemeye başladı. Hola Ana bana çok iyi davranıyor. ''Bana çok iyi bakıyor ama evimi de çok özlüyorum.'' Stella, Holeana ile çok mutluydu. Ama artık evine dönmesinin zamanı geldi diye düşündü. Günün birinde Holeana'ya şöyle dedi. ''Holeana, eve gitmeyi istiyorum. Artık daha fazla burada kalamam.'' Eve gitmeyi istemen beni çok mutlu etti. Burada tüm samimiyetinle çalıştın. Seninle çok mutluyum. Seni evine kendi ellerimle götüreceğim. Gerçekten mi? Teşekkürler Holana. Holana Stella'nın elinden tuttu ve onu altından yapılmış devasa bir kapıya götürdü. Kapı açıldı. Stella, kapının eşiğinden geçer geçmez... Üstüne altın yağmaya başladı. Ve bir anda baştan aşağı her tarafı altınla kaplanmıştı. <gülüyor> bu da bana sevgiyle hizmet etmenin karşılığı. Ve bu kuyuya düşürdüğün Eğirteç. Stella bunun gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu çok merak etti. Hayatı boyunca hiç kimseden böyle sevgi görmemişti. Mutluluk gözyaşları döktü. Sonra kapı kapandı ve Stella, üvey annesinin evinin önündeki kuyunun önünde dikildiğini gördü. Onu görür görmez, papağan geldi ve Stella'nın omzuna oturdu ve ona şöyle dedi. İşte geldi. Kazan altın gibi parlıyor. Geri döndü. Papağan sürekli aynı şeyi tekrar etti. Stella eve girince üvey annesi ve Bella onun baştan aşağı altınla kaplı olduğunu görünce şaştı kaldı. Onu sevinçle içeri buyur ettiler. Stella canım benim nereye gittin? Senin için çok endişe ettim. Söyle bakayım bunu nereden buldun sen? Stella onlara her şeyi anlattı. Hikayesini dinleyince üvey annesi büyük bir açgözlülüğe kapıldı. Vay canına, o kadar altın. Bella'yı da oraya göndersem çok ama çok zengin olurum. Üvey annesi Stella gibi Bella'yı da ip eğirmeye yolladı. Bella bir dikeni parmağına batırdı ve elini kanattı. Kanı eğirteci akıttı ve onu kuyuya attı. Sonra da kuyuya atladı. Stella gibi o da gözlerini çimenli bir arazide açtı. Kalktı ve yürümeye başladı. Fırına ulaştı. Fırındaki ekmek somunları bağırıyordu. Çıkar bizi! Çıkar bizi! Yoksa yanacağız! Uzun zamandır fırında pişiyoruz. Biri bizi çıkarsın. Siz deli misiniz? Neden ellerimi sizin için kirleteyim? Bella böyle deyip yoluna devam etti. Sonra elma ağacına ulaştı. Elmalarımın hepsi olgun. Lütfen biri elmalarımı toplayıp yesin. Yoksa hepsi çürüyecek. Sen delirdin mi? Onları neden toplayayım ki? Ya kafama bir elma düşerse? Ağaca da kaba saba konuştu ve yoluna devam etti. Sonunda Hola ananın evine ulaştı. Korkunç dişleri olduğunu... Sella'dan duymuştu. O nedenle hiç korkmadı ve Hola'na'dan iş istedi. Hola'na, çalışacak birini aradığını duydum. Lütfen işi bana verin. Hola'na yapacağı işleri anlattı. Her gün yatağına tüy sermesini istediğini söyledi. İlk gün Bella Hola'nın istediklerini yerine getirdi ama Ertesi günden itibaren işleri savsaklamaya başladı. Üçüncü günse hiçbir şey yapmadı. Sonunda tüm gün uyumaya ve Holi ananın yatağına tüy koymayı ihmal etti. Yatağında tüy olmadığını gören Hola ana öfkelendi. Bela'ya gitti ve ona şöyle dedi. Bence artık evine dönmen gerekiyor. Bela bunu duyunca çok sevindi. Şimdi altın sahibi olacağını düşünüyordu. Holana onu altın kapıya götürdü. Bela kapının eşiğinden adım atar atmaz, üstüne altın yerine çamur yağdı. Yaptıklarının karşılığı olarak senin ödülün bu. Kapı kapandı ve Bela evine döndü. Papağan onu gördü ve kuyuda otururken ona bağırmaya başladı. İşte geldi. Kızın çamur gibi çirkin. Gelip döndü. İşte bu yüzden taklit bile akıl gerektirir demişler. Stella gibi Bella da Hola ananın kulübesine ulaşmayı başardı. Ama tembelliği ve işleri savsaklama alışkanlığı yüzünden... ...eve altın yerine çamur getirdi. Bu hikaye bize ne yaparsak yapalım samimi ve dürüst olmamız gerektiğini anlatıyor.